Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında, Gözümdeki damla biliyorum, Şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekrin olup mağarada, Alin olup yatağında, Seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın on dördünde... ...baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya... Gel ey Mısır'ın nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın yara Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini. Kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeylerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı, yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel, ey Aminenin gururu, Ebu Talib'in uğuru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan. Yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göyün Mahmudu, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i. Sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebuzer Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli beytin gönlündeki sürur, Zayıfların başındaki şefkat eli, Ey kimsesizlerin sahibi, Çaresizlerin ümidi, Sevgili, Tala'l-Bedru aleyna, Yesripte olay var, Yesripliler ayakta, Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, Herkes sokakta, Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesripliler Muhammed'i, hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi, yok, yok bu coşkuyu deliliği anlatamaz hiçbiri, örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, Cennet atmosferi, kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensarın dudaklarından, göğün katlarına Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine Ey affetmenin zirvesi. Adem oğullarının en merhametlisi. Düşmanına bile hayat veren. Alemlere rahmet olarak gönderilen elçi. Sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle Aman ya Ali bil ki benim için bir kişinin dirilmesi Binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi Can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensarın evine İman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile, zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili